1611 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ehli beytlerine dua etmeleri, Hazreti Peygamber bir gün kızı Hazreti Fatıma'ya, git, kocanı ve iki oğlunu bana getir, buyurdular, Hazreti Fatıma gidip getirdiğinde, Hazreti Peygamber Hayber ganimetlerinden olan abalarını çıkararak onların üzerine atıp şöyle dua ettiler, ey Rabbim, bunlar Muhammed'in ehli beytidirler, İbrahim'in Ehli Beyti üzerine indirdiğin gibi Muhammed'in Ehli Beyti'nin üzerine de salavat ve bereketlerini indir. Muhakkak ki sen çok övülen yüce bir zatsın Ebu Ammar şöyle anlatıyor. Vasi ile bin Eska'nın yanında oturuyordum. Bir ara Hazreti Ali'den söz açıldı. Bunun üzerine orada bulunanlar Hazreti Ali'ye küfrettiler. Onlar kalkıp gittikten sonra Vasi ile bana otur da onların küfrettikleri zat hakkında sana bir şeyler anlatayım diyerek şunları söyledi. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. O sırada Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin de oraya geldiler. Hazreti Peygamber abalarını çıkarıp onların üzerine atarak, ''Rabbim, bunlar benim ehli beytimdir, ev halkımdır. Sen bunlardan kusurları gidererek kendilerini tertemiz yap.'' diye dua ettiler. O zaman, ''Ey Allah'ın Resulü, ben de onlardan mıyım?'' diye sordum. ''Evet sen de onlardansın.'' buyurdular. Allah'a yemin ederim ki amellerim içerisinde kendisine en çok güvendiğim Hazreti Peygamber'in bu müjdeleridir. Hazreti Ali şöyle anlatıyor: Bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna girdiğimde hanımım Fatıma ile oğullarım Hasan'la Hüseyin'in bir sergi üzerinde oturmakta olduklarını gördüm. Hazreti Peygamber beni de onların yanına oturttular. Sonra da serginin uçlarını üzerimize atıp bağlayarak "Ey Rabbim, benim razı olduğum gibi sen de bunlardan razı ol." buyurdular.